Mehafetullahi Teala. Her hikmetin başı Allah Teala'nın korkusudur. 2. Cehaleti terk et. Ölünceye kadar fıkıh ilmi öğren. Zira fıkıh ilmini bilene hadisi şerifte müjde vardır. Men Allahu bihi hayran yufekihhu fid dini. Allah kimin hakkında hayrı dilerse, onu dinde fıkıhçı kılar. Yani,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 Kimsenin hakkına tecavüz etme. Ama hakkından feragat et. Bu benim ahlakımdır. 5. Allah Teala'nın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et. Pek hırslı olma. İnsan mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen bu nimetlerle zulmü ortadan kaldırmaya çalış. 6. Kendini insanlardan ihtiyaçsız bırakmak, çoluk ve çocuğun nafakasını temin etmek için çalış. Doğru ve güzel alışveriş yap. Malının ayıbını gizlemekle milleti aldatma. 7- Gücünün yettiği kadar halktan bahsetmemekle onları aleyhine döndürme. Ya zikirle sus ya da konuşurken malayani şeylere girme. Her fuzuli işten kendini dizginle. 8. Yolda rastladığın her Müslümana selam ver. Hayır ehlini sev, şer ehlini de idare et. seyda i tâhi, gafz hizaniden naklen, her gördüğünü hazır bil. Eğer böyle hüsnü zanla olursan, şüphesiz kazanç sana kolay olacaktır. Su izan edersen, kalbin rahatsız olur. Sen de ondan dolayı huzuru kaybedersin buyurmuştur. 9. Peygamber aleyhissalatu ve selam'a çok salavat getir. Zira salavat onun şefaatinin peşin ücretidir. Salavat getirmek hakkında bu abdi aciz gafstan sordu. Dedim ki etbadan bir kısmı salavatın bidat olduğunu söylediler. Halbuki ayet salavatı emretmiştir. Cevabında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 10. İstiğfarın Efendisi'ni her namazdan sonra bir, üç veya beş kere oku. Ölüm anında mutlaka tövbeyle gitmeye vesiledir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaqteni, ve ana abduke, ve ana ala ahdike ve va'dike mesteta'atu, e'udhu bike min şerri ma sanatu, ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zenbi, فَغْفِرْلِي دُنُوبِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ İmam, bu istiğfar, gündüzde gecenin günahını, gecede gündüzün günahını afuv ettirdiği gibi, ölümden sonra cennete girmeye de vesile olur diye tasrih etmiştir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi şöyle buyurur. Bir gün birisi, Ebu Derda radıyallahu anhuya, senin evin yandı demiştir. O da hayır. Benim evim yanmaz. Çünkü Resul-i Ekrem'den şöyle işittim. Sabah ve akşam Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente Rabbu'l-arş'il azim. Maşaallah kana ve ma lem teşâ lem yekun ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E'lem ennallah ala kulli şey'in kadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم diyene hiçbir musibet çarpmaz buyurmuştur. Gümüşhanevi Hazretleri bununla beraber her kim 451 defa hasbunallahu ve ni'mel vekil wird ederse Zahir ve batını umum zararlardan ve şerlilerin şerrinden emin olur demiş. Bu hususta sahih ve tecrübeli nakillerin olduğunu tasrih etmiştir. 11. Kalbi zikri hesapsız yap. Çünkü kalbi zikir ruhun hayatıdır. 12. Her gün Kur'an'dan oku. Sevabını peygambere, annene, babana, üstadına ve sair müminlere bağışla. Buna ihtimam et. ihmal etme. 13- İnsanlarda fitne ve fesat çoğalmıştır. Düşmandan daha ziyade, Samimi arkadaşlarından sakın. Dostum bana düşman olabilir diye, Hazırlıklı ol. Çünkü düşmanların sana günahı işletemezler. Günahı irtikap yolunu gösteremezler. Ama samimi arkadaşın, Sana kolaylıkla günah işletebilir. Bilahare, Günah düşmanlığınıza sirayet eder. Dostun düşmanın olursa, seni halkın gözünden düşürür. 14. Sırrını gizle. Mezhebini ve meşrebini kimseye söyleme. 15. Komşularının eziyet vermelerinde sabret ve onlardan kendini koru. Lakin iyiliğin onlardan ayrılmasın. Allah iyilik yapanları sever. 16. Ehli sünnet vel cemaatin mezhebini tut. Ehli bid'atin mezheplerinden sakın. Hatta kitaplarını okuma. Kelamcıların sözleri aklı bozar. Ehli bid'atin sözleri ise kalbi bozar. 17. Kalbinden halis niyet ve itikattan başka her şeyi çıkar. Bozuk niyetleri terk et. Zira bütün fenalıklar bozuk niyetlerdendir. Allah Teala Kişinin doğru niyetine binaen sevabını verir. 18. Gücün yettiği kadar helalden ye. Çünkü helal lokma salih ameli yaptırır. Ondan husul bulmuş nutfeden salih evlat çıkar. Haram lokmadan bozuk amel ve asi evlat çıkar. 19. 500 bin hadisten seçmiş olduğum 5 hadisi şerifi kendine temel sermaye yap. Anma el a'malu binniyat ve inma li kulli in ma neve. Her amel niyetlerle beraberdir ve ancak kişiye niyet ettiği şey vardır. Yani amel ne ise niyette odur. Amelin sevabı niyete göre verilir. Niyet ne kadar ihlasla olursa amel o kadar doğru olur. B Min husni İslamil meri terkuhu mala yanihi. Kişinin mala yaniyi terk etmesi İslamının güzelliğindendir. İnsan ne kadar Müslüman olursa, o kadar mala yaniyi terk eder. C. la yu'minu ahdukum, hatta yuhibb li gairhi ma yuhibbu li Sizden biriniz, nefsin'e sevdiğini başkasına da sevinceye kadar gerçek bir mümin olamaz. Yani namusun dışında bütün menfaatlerin mümin kardeşine olmasını arzulamak lazımdır. İmam Şafii'den birisi, ne ile bu kadar şeref kazandın diye sormuş. O da, kiminle munazara ettimse, söze başlamadan evvel, Ya Rabbi, hak benim kardeşimin ağzında tezahür etsin diye kalben Allah'a yalvardım. 51 yaşıma vardım, Elhamdülillah, Allah beni ilimde kimseye mağlup etmemiş. Daima beni galip kılmıştır. Birisi Süfyan bin Uyayne'ye, ''Siz ne ile bu kadar velayette yüceldiniz ve ne ile Allah'a kavuştunuz?'' diye sormuş. O da iki hasletle. A. Daima mümin kardeşime yedirmeyi nefsimden evvel düşündüm. B. Daima dünyevi ve uhrevi menfaat, Mümin kardeşime olsun diye Allah'a yalvardım, cevabını vermiştir. De: İnnel halale beyinun vel harame beyinun ve beynehuma muştebehatun. Fe men ittaqa şübehati faqad istabra ve irdihi. Şüphesiz helal bellidir, haram da bellidir. Lakin aralarında şüpheliler vardır. Her kim şüphelilerden sakınırsa Dinini ve şerefini korumuştur. E. El-müslimü men selime'l-müslimûna min yedihi ve lisânihi. Müslüman odur ki diğer müslümanlar elinden ve dilinden selamete kavuşmuşlardır. Yani eli ve diliyle müslümanlara haklarına tecavüz etmeyen ahlaken kamil bir mümindir. Kamil mümin emin demektir. Emin olmayan kamil değildir. Sultan Ahmet Camisi'nin eski imamlarından muhterem Molla Şefik Efendi Hazretlerini ziyaret ettik. Ayrılırken, Üstadım, ihtimal ki sizinle görüşmemiz bir daha nasip olmayacak. Bize bir tavsiye buyurmaz mısınız? dedim. Hayli bir zaman murakabeye daldı. Başını kaldırıp şöyle buyurdu. Gözümün nuru, Şeyh Hakim amcam bize şöyle buyurdu. Elinize, dilinize, belinize hakim olun. Allah dili iki kapı arkasında yaratmış. Ona daha ziyade hakim olun. Gözün önüne de kanatlı bir kapı yapmıştır. Allah'ın izni olmaksızın açmayın. İmam-ı Azam'ın Hammada tavsiye ettiği beş hadisle amel edin. Sizler bunu yaparsanız cennete girmenize şüphe kalmaz. Sonra göz yaşlarını döktü. ''Eğer dil ve göz olmasaydı bizden günah sadır olmayacaktı.'' diyerek şöyle devam ettiler. Gerçekten Efendi Hazretleri çok büyük hakikatleri beyan ettiler. ''Eliniz, beliniz, diliniz ve gözünüz Allah hesabına çalışsın. Ya Rabbi, ahirette bunları aleyhimizde konuşturma. Biz ihtiyarladık. Saç sakal ağardı. Ölüm elçisi geldi. Kusurumuzu afu et.'' Gençlerimize hidayet et. Zira ahirette evlatlarımız bizden ayrılırlarsa çokça ağlarız. O gün bizi ağlatma. Bu de de gençlerimize İmam-ı Azam'ın vasiyetiyle yaşamalarını nasip et ve yaşat. 20. Havf ve reca arasında amel et. Yani sıhhatte iken korku ile ümit arasında, vefat edeceğin zamanda da şüphesiz Rabbim beni afu eder diye Allah hakkında hüsn zan et. hüsn zan üzere ölmeye çalış. İmam-ı Azam'ın vasiyeti bazı faidelerle beraber burada hitam buldu.